Hazırlayan Mesut Çelenk Bağfra. Açık Radyo'dayız. Sadece sanat programında ben programcınız Çelenk. Aslında bu kaydı şu anda British Council ofisinden yapıyorum. Bir konuğum var. Cansu Ataman Bilgiç beni ağırlıyor. British Council Türkiye'nin sanat müdürü. Merhaba Cansu. Merhaba Çelenk. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ev sahipliğiniz için de aynı zamanda. Her zaman zevkli. Sizin sanat departmanınız var. Yani British Council'un ağırlıklı olarak eğildiği alanlardan biri sanat ve yaratıcı endüstriler. Ee, tabii Bir diğeri biliyoruz ki eğitim mesela bu alanda da çok iyi tanınır British Council. Evet. Ama kültür, sanat, yaratıcı, endüstriler alanındaki faaliyetleriyle de dünya çapında ön planda. Türkiye'de de bu alanda çalışan bir ekip var. Sen de onun parçasısın sanat müdürüsün. Ve bu alanda gösterdiğiniz pek çok faaliyet var. Ben de bu yaz özellikle bu misafir sanatçı ya da residence, residency İngilizce'de adlandırdığımız... Genelde misafir sanatçı programı diye de Türkçeleştiriyoruz ama her zaman ve bir tek sanatçılara da açık programlar olmuyor. Farklı disiplinlerden farklı isimlere açık ama genelde yaratıcı alanlar için kurulanlar, gelen alanlar. Mesela sizin şimdi bahsedeceğimiz programda mimarlık, görsel sanatlar, gösteri sanatları, tasarım, edebiyat, müzik, ses ve hatta video, film, yeni medya gibi pek çok yine yaratıcı alana bir arada yer vermeye çalışmışsınız. Bu işte misafir sanatçı ya da rezidans programları hakkında bir seri düzenliyorum. Farklı kurumlarla görüşüyorum. İçlerinde İKSV var, Depo var, K2 var pek çok kurum var. İşte British Council da Türkiye odaklı da yönettiği bir program olduğu için benim radarıma girdi ve sen bu programı kurgulamışsın ve yönetiyorsun. Seni davet etmek istedim. Bahsedeceğimiz projenin adı Sanat ve Teknoloji aslında rezidansı diye Türkçeleştirebiliriz. Connect for Creativity. Nedir bu program? Connect for Creativity 18 aylık bir proje. Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşı olarak finanse ediliyor. Ve Yunus Emre Enstitüsü'nün yürüttüğü kültürler arası diyalog programı kapsamındaki dört projeden biri. Biz kültürel arası diyalog üzerine düşünmeye başladığımız zaman empati, Birbiriyle etkileşime geçmesi kültür kurumlarının ve de bundan profesyonel olarak güçlenmeleri üzerine odaklanarak düşündük ve son 6 yıldır yoğun bir şekilde çalıştığımız yaratıcı platformları merkeze aldık. Yaratıcı platformları da merkeze alınca aslında bu e, buralarda çalışan komitelerin ki bunlar çok farklı disiplinlerden bir araya geliyor işte aynı biraz önce senin de sıraladığın gibi tasarım, yeni medya, mimarlık, film e, gibi onları bir araya getiren e, ve bu alanlarda çalışan farklı uluslardan insanların yaratıcı keşif ve işbirliğini destekleyecek aktiviteler serisi aslında <Gülüyor> Connect for Creativity. Ve Sanat ve Teknoloji Rezidans programımızda bu aktivitelerden sadece bir tanesi. Başka neler var? Kısaca onları da o zaman konuşalım. Rezidansa geri dönelim. Böylece büyük resmi daha iyi görebiliriz. Tabii. Aslında rezidans programı sanatçılara yönelik ve biraz daha onların sanatsal yorumlarını ve işlerini ortaya dökebilecekleri ve buna fırsat verebilecek bir program. Bunun yanı sıra bir de işbirliklerini geliştirmek için 3 tane networking konferansımız var. Hı hı. İlkini Belgrad'da yaptık. ikincisi Kayseri'de. Üçüncüsü Atina'da olacak. Açık çağrı da yapıyorsunuz bunlara değil mi Cansu? Yapıyoruz. Daha fazla katılımı destekleyebilmek için yaklaşık 30 kişinin bütün masraflarını karşılayarak katılımını sağlamaya yönelik bir açık çağrı yapıyoruz. Kayseri için olan da Eylül ayında duyurulacak. Hı hı. Atina Bahar 2020'de hı hı. E, onun için biraz daha zamanımız var. Bir araştırma yapıyoruz yine proje kapsamında. Yaratıcı platformların kültür arası diyalog olan katkısını anlamak üzere. Cardiff Üniversitesi Yaratıcı Ekonomi Bölümü bizim için yürütüyor bu çalışmayı. E, bir politika üreticiler için e, çalışma ziyaretimiz olacak Birleşik Krallığa. Yine yaratıcı enstitüleri daha iyi nasıl destekleyebilirler? İngiltere'deki iyi örneklerden ilham alıp oradaki meslektaşlarıyla tanışıp işbirlikleri geliştirmeleri için ve aslında yine rezidansa dönecek olursam <gülüyor> rezidans sonucunda çıkan işlerin Londra'da bir sergiye dönüşmesini planladık ve yakın zamanda bunun için işbirliği ihalemizi sonuçlandırdık. Londra'nın en eski teknoloji ve sanat merkezi olan Further Field Gallery ile çalışacağız. Ha, harika. Ruth Kaplow'un küratörlüğünü üstlendiği Charlotte Frost'un da prodüktörlüğünü üstlendiği bir sergiyle Residen, residency katılımcılarının işleri 12 Mart 19 Nisan arasında Londra'da sergileniyor olacak. Harika Londra'ya yolu düşeceklerin şimdiden evet. o zaman radarına <gülüyor> takvimine girsin diyelim. Peki bu Residence'a katılan sanatçılar diyoruz. Kim bunlar? Nasıl sanatçıları hedefliyorsunuz? Genç sanatçılar mıdır? Tam tersi kariyerinde bir yere gelmiş sanatçılar mıdır? Hani disiplinlerden konuştuk ama evet. e, nasıl bir hedef sanatçı kitlesi vardı? Biz aslında sanatçıları belirleyebilmek için yine bir açık çağrı yaptık. Temmuz başında başladı, 28 Temmuz'da sonuçlandı. 252 başvuru geldi 4 ülkeden, Birleşik Krallık Yunanistan, Sırbistan ve Türkiye. Biz açıkça aslında yelpaze olabildiğince Hı -hı. geniş tutmak istedik. Yani Hem disiplin açısından hem de hem gelişmekte olan sanatçı hem eğer şartları ve zamanlamayı uygun bulursa daha kendini kanıtlamış sanatçılara açık bir program. Başvurulardan görüyorum ki daha ziyade gelişmekte olan sanatçılar başvurmuş ama ortak hedef kültürler arası diyaloğa ilgi duyan, bunu geliştirmek isteyen, farklı kültürleri daha iyi anlamaya yönelik çalışmak isteyen ya da zaten hala çalışan e, ve mutlaka farklı bir destinasyonda konumlanmak isteyen sanatçılar başvurmuş. Belki şunu belirtmekte fayda var. Bizim üst başlığımız ve hedefimiz kültürler arası diyaloğu geliştirmek olduğu için şu şekilde kurguladık. 12 sanatçıya ancak fırsat verebiliyoruz hı hı. bütçe dahilinde. Bunların ülke dağılımında bir şey var mı? 3-3-3-3 evet. gibi. Evet. İstanbul, e, Belgrad ve Atina'da Aha. bizim partner platform hub'larımızın ev sahipliğinde gerçekleştik. Aha. Yani İstanbul'da Atölye, e, Belgrad'da Nova Iskra ve Atina'da BIOS. Bunların hepsi zaten birbirine benzeyen yapılarda hub'lar, farklılıklar tabii ki gösteriyorlar. Onların ev sahipliğinde 6 hafta boyunca... Dört ülkeden dört sanatçı her bir lokasyonda eş zamanlı e, rezidans programına katılıp ister grup ister bireysel olarak nasıl tercih ederlerse çalışmalarını gerçekleştirecekler. Eş zamanlı olması çok ilginçmiş. Evet. Yani bir grup İstanbul'da atölyede evet. program yaparken bir dört sanatçı da aslında Belgrad'da onun muadili olabilecek. Evet. Başka bir hafta çalışıyor olacak. Belki böyle internet üzerinden bir Kesinlikle. araya geldikleri evet. buluşmalar da yapabilirler. Evet. Hatta şu an atölye bizde birazcık daha programın içeriğini oluşturuyor ve onlar aynen bu şekilde sadece İstanbul'da dört sanatçı değil ama diğer lokasyondakilerle de nasıl bir diyalog kur. Olabilir. Bir köprü oluşturulabilir teknoloji üzerinden, onun üzerine çalışıyorlar. Kreatif yöntemler bulabilirler, yaratıcı takım evet. formüller bulabilirler. Evet, çünkü um, 12 sanatçı var ve hepsi aynı küratöryal um, statement. Şimdi Türkçe'ye hatırlayamadım. Um, Root'un geliştirdiği bir konsept var, onun üzerine çalışacaklar ve cevap veriyor olacaklar ve bunun yine üst başlı tamamen küratöresi diyorlar. O yüzden. Hepsinin birbirinden bağımsız lokasyonlarda da aslında ne gibi şeyler düşündükleri o farklı atmosferlerde ve farklı ilişkilerde enteresan olacak onları mutlaka birbirine bağlayan. Görüşmeler, toplantılar düzenli olacak. Peki neden bu kentler, neden bu ülkeler diye soracak olsam, onu planlama aşamasında neler düşündüz? Şüphesiz bu Avrupa Birliği ve işte Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen bir proje. Yani Avrupa Birliği projelerinde biliyorum. Yani lider zaten bir ülkeden bir kurum kuruluş varken başka ülkelerden de partner olması böyle çok partnerli e, projeler olması zaten icap ediyor e, ama neden özellikle Birleşik Krallıkta çok açık British Council olduğuna evet. göre ama özellikle Yunanistan ve Sırbistanı merak ederim nasıl o, kuruldu bu ortaklıklar her ortam projeye programa nasıl bir katkısı var kendi tarafından. Aslında e, biz yaratıcı platformlar dedikten sonra biraz partnerler kendileri yavaş yavaş e, su üzerine çıkmaya başladı. British Council daha önce yaptığı e, European Creative Hubs Network projesi kapsamında NovaEscra ve BIOS'ta zaten tanışmıştık. Hı hı. Ve atölyenin de biz o network'e katılımını desteklemiştik ve atölyede e, bu Avrupa'nın, yaratıcı platformlar anına katılınca BIOS ve Nova Iskra'yla güçlü bir bağ oluşturdu ve hatta şu an 3 e, haftanda temsilci e, bu kurulan yeni e, vakfın yönetim kurulundan. Hmm. E, biz projeyi geliştirirken de kültürler arası diyaloğu oldukça hmm. önemli. Mutlaka Avrupa'dan e, partner bulmak önemli. Fakat Nova Iskra'da yani Sırbistan e, tamam Avrupa Birliği'nde değil ama hakikaten Ee, o aksesiyon süresinde onlar da aynen. Tabii eski Yugoslavya'daki ba bazı ülkeler e girmiş durumda bile evet, evet, kimileri evet. hala geçiş sürecinde. Evet. Ve platformlar gerçekten çok iyi işler yapıyorlar e Belgrad'da. Neler Sanki... yapıyorlar Hı -hı. biraz tarif etmek istersen? Onlar da aslında hem bir ortak çalışma alanı Hı -hı. hem de bu tarz Hı -hı. rezidans programlarına çok yer veriyorlar. Kim zaman sanatçılar için kimi zaman genç girişimciler için. Hı -hı. Mesela keza yine e, İzmir'deki Origin, hı hı. o da İzmir'den bir yaratıcı platform, onlarla geliştirdikleri dezavantajlı çocuklar için girişimcilik becerilerini geliştiren bir programları var. E, Sırbistan'da Türkiye'den ve diğer partner ülkelerden genç girişimcilere e, eğitim vererek uzun bir süre onlara e, bir misafir ediyorlar. Onların da alanlarında yine tasarım, zanaat, girişimcilik, ha, e, film, fotoğraf e, gibi farklı konularda programlar yapıyorlar. Ve sadece Belgrad da değil aslında Batı Balkanları çok kapsıyor. Orada Sırbistan, e, Slovenya, e, Montenegro çok iç içe hmm, geçmiş ve hmm, birlikte çalışıyorlar aslında ve atölyeyle de çok benzer yapıları var. Hem iş modeli olarak. Önceden hem... tanışıyorlar mıymış? Önceden bir ortaklıkları var mıymış? Ee, aslında önceden yok. Tamamen bu Avrupa Yaratıcı Platformlar Hı. A sayesinde bu tanışıklık başlıyor. Ama bundan sonra devam edebilir. Bence bundan sonra kesinlikle devam edecek. Çünkü ilk bizim işbirliği konferansımız Belgrad'daydı. Orada da e, konuşulan Sık konuşulan konulardan biri biz neden hep e, İngiltere ya da Amerika ya, ya da e, Stokholm'ı İsveç'e baktık <gülüyor> işveri için aslında Yunanistan ve Türkiye ile çok daha e, ortak yanımız var çok daha kolay anlaşabiliyoruz ve çok daha fırsat var işbirliği yapmak için. O yüzden Belgrad'da o enteresan bir onlar için farkındalık oluşturdu. Şimdi birazcık daha e, yüzlerini bu tarafa döndürüp işbirliği fırsatlarını kovalamayı planladıklarını söylediler. Peki Yunanistan? E, Yunanistan da yine aynı şekilde e, Avrupa'ya, Yaratıcı platformlar ağından tanıştığımız, iyi çalıştığımız ve Yunanistan'ın sanırım sayılı platformlarından. Mesela Belgrad'da ve Türkiye'de şaşırtık şekilde çok gelişmiş bir konu olmakla birlikte, yani bizim yaptığımız bir haritalama vardı, neredeyse yüze yakın platformlar İstanbul'da. <gülüyor> Yunanistan'da ama BIOS bir elin, yani bir ya da iki haptan bir tanesi. Orada çok fazla gelişmiş bir konu değil bu farklı disiplinlerin bir araya gelip çalışması, birlikte yeni işler, yeni fikirler üretmeleri. O zaman Connect for Creativity buna vesile de olabilir belki. Başka mekanların, başka oluşumların ortaya çıkması için de bir şey evet, sebepiyle tetikleyici olabilir. Özellikle araştırmanın çok yardımcı olmasını umuyoruz. Çünkü sanırım Yunanistan için de yapılan ilk araştırmalardan bir tanesi olacak. Yaratıcı platformların oradaki durumu, ne gibi zorluklarla karşılaşıyorlar, ne gibi fırsatları var. Ee, i̇lk araçta ne olacak? Bir de tabii kültürler arası diyalog dedik. Sonra partnerlerimize baktık. Türkiye, Yunanistan, Sırbistan <gülüyor> ve Birleşik Krallık hani bir fıkraya başlar gibi. <gülüyor> Tarihi olarak çok da birbirleriyle iyi anlaşan ülkeler değil. Aslında elimizde iyi bir çıkış noktası var. E, alkıları, düşünceleri olumlu yönde değiştirmek üzere de e, yaratıcı platformlar hakikaten iyi aktörler. Çünkü zaten o kadar bakış açıları farklı disiplinlerden ve farklı olanla işbirliği yapmak üzerine ki çok daha bir araya gelip birbirini anlayıp saygı duymaya yönelik daha kolay çalışıyorlar. Biraz daha hani geleneksel, oturmuş e, daha kalıpları olan farklı sektörlerden ziyade e, ve mesela rezidans programı başvurularına bakınca da görüyorum biz e, şey sorduk hangi e, hafta tercihi ha öyle bir tercihte bulunabiliyorlar mesela birinci atölye ikinci bayos üçüncü nomaik sıra gibi Hı -hı. Türkiye'den başvurulara baktığımız zaman mutlaka çoğunluk ya bayos ya nomaik skre istemiş ve mesela bayosu isteyenlerde çoğunun söylediği bir şey var ''Yunanistan'la ilişkilerimizin daha iyi olmasını istiyorum. Bence bize çok yakın bir kültür. Birbirimize çok benziyoruz. Ben de bir sanatçı olarak gidip orada çalışabilmeyi ve daha iyi anlayabilmeyi çok isterim.'' gibi çok fazla benzer cevap var. Onu görmek de hem şaşırttı hem sevindirdi Tabii Çünkü demek ki gerçekten insanların farklı kültürlerde gidip çalışmaya bir merakı ve isteği var. Bize de çok yakın ve benzer travmalardan geçtiğimiz coğrafyalar aslında evet. düşünecek olursak. Yani evet. önyargıları bir kere kırmak mümkün olduğu zaman dediğin gibi yaratıcı endüstriler de bunun en iyi yollarından biri. Nasıl o göreceğiz, görüyoruz ki o kadar çok ortak noktamız, ortak derdimiz, ortak travmamız var ki oradan böyle bir hakikaten yeni yeni bağlantılar kurmak çok mümkün. E, sanatçılardan başvuru sürecinde hani, e, hani bir yaş sınırı vesaire mümkün olduğu kadar açık tutmaya çalıştık. Öyle bir şey koymadık. Eğer... Zaman ayırabiliyorlarsa ve şartları sağlayabiliyorlarsa diye bir ifade kullandı. Nedir bu şartlar? Yani sanatçılar bir proje başvurusunda mı bulundu ya da bir niyet mektubu mu yazdılar? Neydi bu değerlendirme kriterlerinde de soru kullanılmıştır? İkinci sorumda bir seçici kurulma vardı varsa kimlerden oluşuyordu? Nasıl bir seçim sonuçları yakında duyurulacak biliyorum ama hani nasıl değerlendirildi? Neler ön, öncelikli olarak nelere bakıldı? E, kısa bir başvuru formu hazırladık, e, online bir şekilde doldurulabilecek. E, burada öncelikle e, neden bu rezidans programına katılmak istedikleri, burada bence motivasyon, konuya yakınlık, konuyu araştırmış olmak oldukça önemli seçen kişiler açısından değerlendirince. E, tabii ki bunun yanı sıra e, tecrübeleri, bugüne kadar neler yaptıkları, e, ne kadar bir rezidans programı da olsa yani güvenli bir alan sunuyoruz istedikleri gibi çalışabilmeleri belki hani illa çok başarılı işler çıkmak zorunda değil bu bir failure süreci de olabilir Tabii yani ki. residency bence bu yüzden çok önemli bir fırsat ama en nihayetinde Londra'da bir sergiye dönüştürmek istiyoruz o yüzden işlerin kalitesi bu ne kadar ki çalışma disiplini süreci yaklaşımı da önemli değerlendirme açısından Dolayısıyla CV'leri ve tecrübelerini, portfolyolarını e, rica ettik başvuru formunda. E, ve bir de kültürel arası diyalogla neden ilgilendiklerine evet, dair bir sorunumuz vardı. E, değerlendirmeyi kimler yaptı? bir? Değerlendirmeyi oluşturdunuz. aslında evet e, iki aşamalı bir değerlendirme olacak. Şu anda partner kurumlarımız kendi ülkelerinden başvuruları değerlendiriyorlar. Ha. Atölye Türkiye başvurularını, Bios Yunanistan başvurularını, işte Nova Eskola Sırbistan başvurularını değerlendiriyor. Fakat biz en nihai seçimi e, Furtherfield'ın yapmasını e, istedik. Çünkü sergiye de onlara ev sahipliği yapacak evet, konusunda. sonunda. Evet. Ve e, onlar sanatçılarla bizlerden çok daha birebir çalışma içindeler. Çok daha farklı bir şekilde görüyorlar. E, sanatçıların dilini daha iyi anlıyorlar. O yüzden e, 12 kişinin belirlenmesini Ruth ve Charlotte üstlenecek. Kaç kişi için 252 kişi için. Oo, tamam, harika. Peki bu sanatçılara nasıl imkanlar sağlıyorsunuz? Bir de onu sorayım. Şimdi e, öncelikle kalma e, ulaşım hı hı. ve günlük harcıra e, ki Avrupa Birliği'nin e, harcıra tutarları gerçekten oldukça. E, bonkör ve hiç bir kişiye mağdur etmeyecek e, şekilde tasarlanıyor. Bunu da özellikle belirtiyorum çünkü bize çok soru geldi. Özellikle birleşik krallıktan, yani biraz daha gelişmiş bir ekonomiden, e, hem sosyal medyadan hem mesaj olarak. E, emin olamadılar acaba şartlar gerçekten iyi bir şekilde onları 6 hafta boyunca götürme ama gerçekten zaten bu bilgi internette de var harç oldukça yüksek ve e, hele ki yani bir de Sırbistan ve Yunanistan çok pahalı ülkelerde değil, evet. değil karşılanamayacak şeyler değil ama haklı olabilirler soranlar hani e, çünkü dünyada o kadar çok buna benzer benzer derken içeriksel olarak demiyorum model hı hı. olarak diyorum. Rezidans programları için açık çağrılar yapılıyor ki bir kısmı neredeyse davet edilen sanatçının üstüne para bile istiyor. Evet. Bırakın hani yolunu, konaklamasını, harçlığını falan karşılamayı evet. ya da çok çok cüzi rakamlar yani sanki karşılıyormuş gibi görünür. Bir takım masrafları hiç görünmüyorlar. Sanatçılar da biraz artık Bütün şartları, koşulları iyi öğrenip öyle başvurmak istiyorlar. Evet. Çünkü sonradan kendi ceplerinden çok daha harcamak istemiyorlar tabii çok ki. Çok haklılar. Bir de biz kurumlar olarak onların altı haftalarını burada tam zamanlı tabii. yeni işler üzerine çalışmalarını istiyoruz. Savit etmelerini istiyoruz. Ama bir yandan hayat devam ediyor. evde de kendi evlerinde. O yüzden çok anlaşılır bir şey. Özellikle harcırahları ben de belirtmek Hı -hı. istedim. Çünkü asıl o... Biraz da programı katılmaya değer kılıyor finansal anlamda. Bütün ekipman, prodüksiyon masrafları, her türlü ihtiyaç olan materyal zaten karşılanıyor. Bir de ama üstüne çok nominal da olsa katılınca başına 600 Euro bir sanatçı ücreti <gülüyor> yapıyoruz. Bir şerefiyeleri de olacak yani bütün bu çalışma için. Evet. Peki bir de sizin duyurularınızdan hatırladım. Şimdi Birleşik Krallık'taki kapanış sergisi anladım. 2020'yi bekleyeceğiz onun için ama bir de yerel sergiler herhalde bu rezidansların sonuçları gibi evet. anlıyorum. Bir de onlar olacak. E, Türkiye'de mesela atölyede mi görebileceğiz evet, bunu? Evet. Aslında ilk plan... E Touring bir ekseri yapmak, turlayacak da aynı sergi. Evet, bu evet. da bir fikir. Olmasını çok istemiştik ama maalesef <gülüyor> o o çok da e, mantıklı olmadı bütçe çalışmasına. O yüzden her lokasyonda e, 10 17 Kasım'da bitiyor Resdance programı. E, 17 Kasım'dan Aralık başına Kasım sonuna kadar o ok mekanda görsel yapılan çalışılan işleri sergilence daha böyle e, çok resmi olmayan hı hı. ama insanları merak edenlerin gelip görebileceği bir e, sergilenme düzeni olacak. Belki tamamlanmamış işler yani süreçler Olabilir. de gösterilebilir. Kesinlikle. Çünkü anladığım kadarıyla her iş, her e, Bu programa katılan sanatçılık ürettiği ya da işte failure kelimesini de kullandım belki de üretmekten vazgeçtiği, beceremediği, evet. tüm bunlar olur. gayet evet. olabilecek şeyler, doğal sonuçlar. Belki bir kısmı zaten Birleşik Krallık'taki sergide yer almayacaklar hiç ama yerel sergilerde siz süreci hatta başarısızlığı vesaire her şeyi araştırmayı vesaire de gösterebilirsiniz. Evet plan, plan oldu. Okey o zaman atölye nerededir bu sergiyi görmek isteyenlere onu da belirtelim. Takip atölye ne? İstanbul Bomonti Adada Şişli'de yer alan hı hı. web siteleri atölye.io Sizin de bir web siteniz var, var. Evet bak. bizim Çok proje şey. web sitemiz var connectforkreativity.eu Bütün her türlü bilgi, duyuru oradan zamanlı bir şekilde duyuruyoruz. Bir de bültenimiz var. Oradan da e, üye olup eğer takip etmek isteyenler olursa düzenli bir şekilde gelişmeleri oradan da haber veriyoruz. Harika. Katılacak sanatçılara şimdiden o zaman başarılar dileyelim. Harici sanat programındayız. Açık Radyo'da Cansu Ataman Bilgi konuğum, ben de programcınız Çelek. British Council sanat bölümünün yürüttüğü bir ortaklık projesinden bahsediyoruz. Connect for Creativity, sanat ve teknoloji alanında bir rezidans programı. Türkiye, Birleşik Krallık, Yunanistan ve Sırbistan'dan sanatçıları bir araya getiriyor. Ve e, toplumlar arasında aslında kültür yoluyla köprüler kurmayı, böyle bir empati oluşturmayı, öyle bağlar yaratmayı çalış, e, çalışıyor. Ve yaratıcılık da ön planda bir e, proje. Eklemek istediğin şeyler olur mu Cansu? Son bir, birkaç dakikamız kaldı. Programla ilgili benim de bilmediğim mesela bir yayın olacak mı? diye sorabilirim. Web sitesi belki bir yayına da dönüşecek o anlamda diye düşünüyorum. İşin içinde teknoloji varsa belki bizim anladığımız konvansiyonel anlamda bir basılı bir şey de çıkartmayabilirsiniz ortaya. Aslında bazı fikirler var ama kesinleşmeden <gülüyor> çok detaylı <gülüyor> tamam. sanırım bizim açımızdan daha sağlıklı olur. Sadece şunu söyleyebilirim. Ee, Küratörümüz Ruth ve Charlotte İstanbul'a geldikleri zaman onlarla mutlaka etkinlikler yapıp daha çok kişinin katılımı ile hem sergi hem kültür arası diyalog, empati ve sanatçıların çalışmaları üzerinden konuşmalar ya da bir araya gelebileceğimiz, tartışabileceğimiz etkinlikler planlıyoruz. Bunlar da Ekim ayı hı hı, içerisinde hı. gerçekleşecek. Şu an aslında tam da tarihleri belirlemek <gülüyor> ve içerikleri belirlemek. Takip edebilecekleri <gülüyor> adresleri vermiş olduk. Evet, yani connectforcreativity.eu okay. adresimiz. Peki, çok teşekkür ederim. Bu rezidansçı başarılar e, diliyorum sana. Ayrıca yürüttüğün evet. diğer projeler için içinde bir kışkanslık çerçevesinde. Efendim, önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Harik'ten Sanat programında hoşçakalın. Harik'ten Sanat Gezegenden Kültür Sanat Haberleri